Ama bu balina kalıntıları arasında insana en çok şaşırtan Alabama'da Yargıç Grekin çiftliğinde 1842 yılında bulunan türü tükenmiş bir canavarın neredeyse tas tamam kalan kocaman iskeletidir. Bunu korkular içinde seyreden saf zenci köleler cennetten kovulan meleklerden birinin kemikleri sanmışlardı. Alabama bilginleri bunun dev bir yılan olduğunu söyleyip Basilosaurus adını vermişlerdi iskelete. Ama bu iskeletin kimi kemikleri denize aşıp da ova'nın eline geçince bu İngiliz anatomi uzmanı o sözde yılanın türü tükenmiş bir balina olduğunu ileri sürdü. Böylece daha önce de söylediğimiz gibi balinanın iskeletine bakıp onun canlı bedeni üstüne pek fikir yürütemeyeceğimiz bir kez daha anlaşılmış oldu. Owen bu canavarı yeniden vaftiz ederek ona Zuglodon adını vermiş ve Londra Jeoloji Derneği'nde okuduğu raporda bunun dünyamızın değiştiği çağlarda yok olup gitmiş yaratıklar arasında en olağanüstü varlıklardan biri olduğunu söylemiştir. Bir yandan çağımızda yaşayan deniz canavarları türlerine az çok benzeyen, bir yandan da tarih öncesi deniz canavarlarını andıran tüm bu güçlü iskeletlere, bu kafa taslarına, bu dişlere, bu çene kemiklerine, bu kaburgalara ve omurgalara bakarken bir akıntıya kapılıp ta gerilere, insanla başlayan zamanın henüz yok olduğu günlere gider gibi oluyorum. Orada Satürnüs'ün boz bulanık kaosu bir sel gibi geçiyor üstümden. Ürpererek kutbun sonsuzluklarını hayal meyal görür gibi oluyorum. Şimdi sıcaktan yanan yerler o çağlarda sıra sıra buz dağlarının baskınına uğramıştı. Bu dünyanın çevresindeki 25 bin millik alanda yaşayabilecek bir avuç içi kadar bile toprak yoktu. O sıralarda tüm dünya balinalandı. Yeryüzünün kralı Balina, geçtiği her yerde, bugünkü Ant ve Himaliya dağlarında bile izlerini bıraktı. Hangi varlığın soyu deniz ejderininkinden eskidir? Abın zıpkını, firavununkilerden daha soylu bir kanı akıtmıştı. Kutsal kitaba göre 969 yılı yaşayan Metuşelah, henüz okula giden bir çocuk kalır Balina'nın yanında. Balina'dan söz ederken Nuh'un en büyük oğlu Sam'ı aranırım çevremde elini sıkmak için. Daha Musa ortalarda yokken, nereden türediği belirsiz olan balinanın dört bir yana ne anlatılmaz korkular saldığını düşündükçe, saçlarım diken diken olur. Zaman kavramından önce var olan bu yaratık, insanlar yeryüzünden silindikten sonra da yok olmayacağı benzer. Bu deniz ejderi, tarih öncesi izlerini yalnız doğanın yazılı taşlarına bırakmakla ve kireçli taşlarla topraklara heykelini oymakla kalmadı. Neredeyse fosiller kadar eski olan Mısır tabletlerine yüzgeçlerinin damgasını vurdu. Büyük Dandara tapınağının bir odasında granit tavanı oyulmuş ve boyanmış bir gök kubbe resmi bulundu 50 yıl kadar önce. Bunun üstünde yarı at, yarı insan varlıklar, kartal başlı, kartal kanatlı, aslan bedenli masal yaratıkları, çeşit çeşit yunuslar görüldü. Çağımızın gök kubbesi şamalarında da hala vardır bu akıllara sığmaz resimler. İşte bizim koca deniz ejderi bunların ortasında yüzüyor ve çok daha önce de Hazreti Süleyman beşiğine konulmadan yüzyıllar önce de yüzmüştü. Balinanın eskiliğini, kemiklerinin tufandan önceki gerçekliğini gösteren bir başka garip kanıtı da Berberistan gezgini saygıdeğer Afrikalı Leo veriyor. Deniz kıyısına yakın bir yerde kirişleri ve mertekleri balina kemiğinden bir tapınak var. Çünkü dalgalar o kıyılara dev gövdeli balina ölüleri getirir sık sık. Halkın inancına göre bu tapınağın önünden geçen her balina tanrının gizli bir buyruğuyla hemen ölü verir. İşin aslını sorarsanız, tapınağın iki yanında, denize doğru iki mil boyunca uzanan, tepeleri suların altında kalan kayalar vardır. Balinalar da bunların üstünden geçerken yaralanıp örürler. Bir balinanın inanılmaz uzunluktaki kaburga kemiğini, Tanrı'nın yarattığı bir tansık diye saklayıp, tak gibi toprağa dikmişler. Deveye binmiş bir adam bile buna eliyle dokunamadan altından geçebiliyor. Bu tak, yüzyıl önce de benim gördüğüm yerdeymiş. Buranın tarihçilerine göre, Muhammed'i müjdeleyen başka bir peygamber, bu tapınaktan gelmiş. Hatta Yunus peygamberin bile, bu tapınağın önünde balinanın karnından çıktığını ileri sürenler vardır. Okuyucu, seni Afrika'daki bu balina tapınağında bırakıyorum. Eğer balina avcısıysan ya da Nantakıtlıysan, oturup sessizce tapınırsın burada. Bu deniz ejderi sonsuzluğun kaynaklarından bata çıka bize kadar geldiğine göre uzun çağlar boyunca atalarının yüceliğinden bir şey yitirip yitirmediğini irdelemek uygun düşecektir şimdi. Durumu inceleyince görüyoruz ki hem şimdiki balinaların boyları üçüncü jeoloji çağında bulunan fosillerden daha büyük hem de bu üçüncü çağın fosilleri daha öncekilerden bir hayli büyük. Şimdiye dek görülen Adem öncesi balina iskeletlerinin en büyüğü Alabama'da bulunandır. Geçen bölümde sözü geçen bu iskelet neredeyse yetmiş ayak uzunluğundadır. Oysa bugünkü büyük balina iskeletinin yetmiş iki ayak olduğunu gördük. Neredeyse yüz ayak boyunda ispermeçet balinalarının yakalandığını da sözüne inanılır balina avcılarından duydum. Ama şimdiki balinalar bundan önceki jeoloji çağındakilerden daha büyük de olsalar yine de soysuzlaşmış olmazlar mı Adem'den bu yana? Sayın Plinius'a ve daha başka eski doğa bilginlerine inanmak gerekirse böyle olabileceğini kabul etmek zorundayız. Çünkü Plinius canlı gövdeleri dönümler kaplayan balinalardan söz eder. Aldrovandus'a göre de 800 ayak boyunda olanları varmış. Böylelerinin iskeletini bir düşünün. Ağaç kemerli upuzun bir yol gibi. Times nehrinin altından geçebilecek tünel gibi balina iskeletleri. Danimarka Bilimler Akademisi'nin bir üyesi ünlü gezgin Cook'un yanında çalışan doğa bilginleri Banks'le Solander'in zamanında bile 120 yarda yani 360 ayak boyunda reydan siskur ya da kırışık karındı dediği cinsten İzlanda balinaları olduğunu söylüyor. Balina tarihi üstüne uzun kitabının başında Fransız doğa bilgini Le Söp de 100 metre Yani 328 ayak boyunda bir kuzey balinasını anlatıyor. Bu kitapta 1825 yılında yayınlanmıştır. Ama bu masallara inanacak bir balina avcısı çıkar mı? Hayır. Bugünün balinası Pilinius zamanındaki atalarının boyundadır. Balina işini Pilinius'tan daha iyi anladığım için onun bulunduğu yere günün birinde ben de gidersem bunu kendisine söylemekten çekinmeyeceğim. Nasıl oluyor da Plinius dünyaya gelmeden binlerce yıl önce gömülen Mısır mumyaları tabutlarından çıkarılıp ölçülünce bugünün bir kenta kilisinden daha uzun boylu değil? En eski Mısır ve Ninova kabartmalarında görülen sığırlar ve başka hayvanların orantılarına bakarsak Londra'nın ünlü hayvan pazarı Smithfield'a gelen iyi besili soylu bir ineğin Firavunların en besili ineklerinden daha iri olduğu da su götürmez. Tüm bunlar ortadayken, çeşitli hayvanlar arasında yalnız balinanın soysuzlaşabileceğine gönlüm razı olmaz. Bilginç geçinen Nantakıtlıları uğraştıran bir sorun daha vardır. Şimdi Bering Boğazı'na ve yeryüzünün en uzak, en gizli çekmecelerine ve dolaplarına giren balina gemilerinin direklerindeki keskin gözlü nöbetçilere, tüm kıyılar boyunca fırlatılan binlerce zıpkınlara, kargılara, deniz ejderi dayanabilecek mi? Böylesine geniş, böylesine amansız bir av sonunda deniz ejderi yeryüzünde kalan son insan gibi son piposunu tüttürüp sular dünyasından bir duman gibi uçup gitmeyecek mi? Bu balina sürülerini kambur sırtlarıyla hörgüçlü yaban mandısı sürülerine benzetebiliriz. Kırk yıl önce bu yaban mandaları Illinois ve Missouri çayırlarında her biri on binleri aşan sürüler halinde dolaşıyor. Şimdi nehir boyunca kalabalık kentlerin kurulduğu kibar emlak komisyoncularının bir parmak toprağa bir dolara sattığı yerlerde demir rengi yelelerini silkiyor. Şimşek dolu kaşlarını çatıyorlardı. Bunu düşününce avlanan balina soyununda onlar gibi ister istemez kısa bir zamanda tükeneceğine aklınız yatar. Ama bu soruna değişik açılardan bakmak gerek. Az bir zaman önce, uzunca bir insan ömründen bile daha kısa bir süre önce yaban mandalarının sayısı Londra'nın bugünkü nüfusundan fazlayken şimdi o bölgenin tümünde tek bir boynuz bile kalmadıysa da ve her ne kadar bu görülmedik kırım insan eliyle olmuşsa da balina avının çok başka olan özelliği sayesinde deniz ejderlerinin böyle aşağılık bir akıbete uğramasının kesin olarak önleneceği su götürmez. İspermeçet balinası avlayan bir gemideki 40 adam 48 ay süren bir seferden 40 balığın yağıyla geri dönerlerse çok başarı elde ettiklerine inanıp tanrıya şükrederler. Oysa Kuzey Amerika'nın batısındaki eski Kanadalı ve Kızılderili avcılar zamanında üstünde bir güneş batarken başka bir güneşin doğduğu ıssız uzak batı topraklarına henüz insan ayağı değmemişken gemide değil de at üstünde gezinen ve Kızılderili çarıkları giyen 40 adam 48 ayda kırk binden fazla yaban mandası öldürebilirdi. Gerekirse bunu istatistiklerle kanıtlamanın yolu vardır. Eski çağ üstüne bildiklerimizi dikkatle incelersek bizi ispermeçet balinasının yavaş yavaş tükendiğine inandıracak bir kanıt olmadığını görürüz. Örneğin 18. yüzyılın sonlarına doğru küçük sürüler halinde gezinen deniz ejderlerine bugün olduğundan daha sık rastlanıyordu. Bu sayede seferler hem şimdikilerden daha kısa sürüyor hem de daha kazançlı oluyordu. Ama önce de söylediğimiz gibi bu balinalar bir güvenlik kaygısıyla kalabalık kervanlar halinde yüzüyorlar artık. Böylece eski zamanlarda tek tek çift küçük sürüler ve okullar halinde gezinen balinalar birbirlerinden çok uzak yerlerde seyrek rastlanan büyük ordular kurmuşlardır bugün. İşte budur işin can damarı. Bir yanlış düşünce daha var ortada. Kemikli denilen balinalara eskiden çok bol oldukları sularda şimdi az rastlanması. Bu balina soyunun tükendiğinin bir kanıtı sayılamaz. Aslında onlar yer değiştirmişlerdir sadece. Püskürtüleri bir kıyıda görülmez olmaya başladı mı bu balinaların bir başka ve daha uzak kıyıda meydana çıkıp orada oturanları acayip püskürtüleriyle şaşırtacaklarından kuşkunuz olmasın. Üstelik bu sözünü ettiğimiz deniz canavarlarının öyle sağlam iki kalesi vardır ki, insanların bugünkü olanaklarına göre hiçbir zaman ele geçirilemeyecektir bunlar. Vadileri baskına uğrayınca serin kanlı İsviçrelilerin dağlara çekildikleri gibi denizler ortasındaki ovalarda avlanan kemikli balinalarda kutup kalelerine sığınırlar en sonunda. Buz sınırının ve surlarının altından dalarak, buz dağlarıyla buz ovalarına vararak sonsuz ve büyülü bir kış dünyasında insanların elinden kurtulurlar. Bir tek ispermeçet balinasına karşılık bu kemikli balinalardan belki elli tanesinin zıpkınlandığına bakarak kimi bilgiç gemiciler bu kanlı savaş yüzünden kemikli balina sayısının iyiden iyiye azaldığı sonucuna varmışlardır. Ama son zamanlarda sadece Amerikalıların kuzeybatı kıyılarında her yıl bunların 13 binden fazlasını öldürdükleri, ne doğru da olsa, durumu düşünürsek, bunun hiç de önemli bir sayı olmadığını anlarız. Yeryüzündeki en büyük yaratıkların bu kadar çok sayıda olabileceğine kolay kolay inanmıyor insan. Ama Goa tarihçisi Horton'un anlattıklarına ne buyrulur? Sözde Siyam kralı bir tek avda 4000 bin fil yakalamış. O bölgede ise filler bizim sığır ve koyun sürülerimiz kadar bolmuş. Semiramis, Porus, Hanibal daha nice doğu kralları binlerce yıldır filleri avladıkları halde fil soyunu tükendiremediklerine göre Asya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Yeni Zelanda ve yeryüzünün tüm adalarından tam iki kat daha büyük bir otlakta canının istediği gibi gezip tozan büyük balina soyunun da kolay kolay tükenmeyeceğine inanabiliriz.